Hacı Hasan Efendi Kudüs'e Sirrihu Hazretleri'nin kendi sesinden, Karemdar'dan sohbetler başlıyor. Ali Muhammed Mustafa sallallahu taala aleyhi ve sellem Efendimizin o tayyibelerine, eline, ashamına, bütün peygamberan, insan, evliyayı, kiram, Mü'min, mü'minat, müslüm, müslümaat vâvattâ ehlistan ve ruhuna Hele sevgili annelerimiz, sevgili babalarımız hatrabayı ta'lî ve kalpimizden ahkıta ihtihar ruhuna Dağlar başında kalmış, hak yıksan olmuş işaret olan diye taşı kalmamış bir Fatiha içinde ölümdüken dinle da bu ruhuna zâllillâhi teâlâ أَعُولُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ بِسْمِللٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَذَكِّرْتَ اِنَا الزِّكْرَةً تَنْتَعُوا الْمُؤْمِينِ وَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ وَبَلّٰى رَسُولُهُ النَّدِّ Alâ hasratları Kur'an-ı Hakim'inde, Kur'an-ı Müdün'inde ve ayetin i i Cemilesinde ne buyuruyor? Ya Muhammed, sen vağd-ı Mümin olanlara mün taat verir. Müminlerin kulağı üç gün vağız duymazsa kalbi kararmaya başlar. Ey üç günü geçirmezlerdi. Mihrab-ı alilerinden sahabeyi kirama vağız verirdi. Allah'ta böyle ayetler gönderirdi. Rütmin olanlara menfaat verir, vaz, imanı olanlara iyi biliyorsunuz ki münafık olanlara da zarar verir, vaz. Münafıklar, karışık olarak müminlerle dinleseler, Allah'ın rahmeti, ekinlere hayat verdiği gibi o çakır, dikenilen yere hayat verir. Onların da dikeni büyür. Estağfurullah Bismillah. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكَرَ Hakk'a mümin Allah tarif ediyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكَرَ اللّٰهُ yanında Allah, Allah diye değil mi, kalbe haşyatullah'tan Allah korkusundan titremeye başlar. Zikredilir de kalbinin haberi olmazsa fayda görmüş değil, rahmet görmeyen tarla gibi. Lakin Allah zikredildi de kalbin yerinden oynamaya gelirse o zaman Halik'i Zülcelal Hakk'a min bu kimse. Hepiniz bilin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah Celle Celaluhu ammene varhu ve la ilahe gayrı zikrullah şifaul kulüb, kalben zikir, kalbin şifası kardeşlerim. Yani nasıl dersen, nasıl ilaçlar, şuruplar, karnın ağrısının, midesi, midenin ağrısının, übreklerin sızlamasının, şifası oluyor diye başlarla damlattı da kesiliyor. Zikrullah şuroğunu da kullananlar kalbindeki hırsı, tamağı, okudu, adaratı, kedi, bozu, rüyayı, sümayı, hükübü böyle akla ve zeminelerin kalkmasına vesile olur kardeşlerim. İlle e, lisanıyla bir zikir alır. Evradı eskârı okuduktan sonra, Allah, Allah Allah. Allah, Allah, Allah, Allah deyip geçirmez. Yani bu Allah dedikse de Allah'ın kudretini, azamatını tefekkür eder. Uzatı uzatı okursa böyle olur. Yok, kısa kısa böyle Allah, Allah, Allah deyse kalbe tesir etmez. Dilim Allah'tır kulağını da kalbine verirsin. Kalbini ne verir? Kalbin zikrine de düşünmeye başlar. Böyle Mevla'yı zikrederken, üstazımız der ki, bu zikullah ateştir. Kalpteki olan kötü ahlakları yakar. Yalnız, kalbi ısınmaya başlar. Bu kardeşlerimizin içinde öyle olan olur. Haber vereyim hepsini ölmeden evveli de kardeşlerimiz dursun ya. Efendimiz diyor ki, bütün hiç kodunla e, bir halgını kaynatamazsın, ancak ısınır. Ne yapacaksın? Biraz daha alevsa alacaksın diyecek, diyorsan o gibi Ama kendi elimle değil, tarif eden halifenin emriyle hareket edeceksin. Biraz daha yukarıya çıktı, Allah, Allah, dedim mi? Baksan ki su ateş gibi olmuş ya, daha kaynamıyor. Geçen gün bir kardeşimiz geldi, diyor yanıyor, suğum da yanıyor. Da yanıyor. E gelme istiyor, zikir biraz daha altına odun vurmak istiyor. 2-3 daha odun attım da 4-5 bin, çıktım mı, baksan ki kalp yerinde duramıyor, Allah, Allah diyor. O halkının kaynadığı gibi kaynamaya başlıyor. Ama böyle yerinde sayarsa benim gibi durur, yatırım yerinde olmaz bu. O mutlaka harekete geçirmek lazım. Efendimiz, sultanımız diyor ki bir hava üzerine cezveyi korsan bir solup da cilt cilt cilt hemen başlar, başlarıyorsun ona. Bu cilt cilt diyenler kalp, kuh, sır, hafa, ehfa, o beş madde tahammül edemez, zikre dayanamaz. Başlar kalp. De bunlar zırp zırp başlamaya. Biraz daha çok uzunlar, da kaynar anlayar dışarıya dönülür. Ne yapalım ya? O bir cezbede kaynatmayalım diyor. Bir halkın kadar kalbimizi geniş tutalım, kaynasın içinde kalsın diyor. Dışarıdan kimsenin haberi bile olmasın Ayet de never bulunduğumuzsa hangjava never bulunduğumuzsa öyle sözlere tahammül edemediler. Allah Allah onunla diyor ki içeri alamay gözlük diyor. Niçin tutmuyor kadim bu dünyanın yarısı kadar ki niçin dünyası taş şeklinde unutacak? Allah bir kaynayacak fayda edecek ne içinde kalacak kardeşlerim. Bunun için yaprumuzu onu zikredenlerin, Allah zikredildi mi kalbi uymayanların mümini kamil olduğunu. ve وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُهُ زَادَتُمْ اِمَانَهُ Allah'u zülcelal ve tefaddes hazretleri, yanında Kur'an-ı Kerim okundu mu imanları artar. Efendim nasıl artar, kaç tane olur? İman bir keçim, iki olmaz. Adem Aleyhisselam'dan beri iman, din bir keçim. Artıklığı kuvveti artar. Mesela Sıbbi Azam anh, Efendimiz Allah şefaatine nail etsin bu sevgilimizin imanını Peygamberimiz kendi zamanındaki 24 bin sahabenin kendilerinden sonra gelecek niçe kutlu cihanların kıyamet kutana kadar ne kadar mümin geleceğse Herkesin hepsinin imanından ağır gelir diye Bekir'in imanı diyor. Böyle kullet bunun yavrucuğun. Ne bilirsin ya Alehim yesu'z zeket imana ma ala rabbihim yetezekkulun. Subhanallahu alazim. Ama daha inanceder. Niyet eder türlüler. Ayağını razı verir. Ben yine çalışmam ne diyemez. İlk bir meslek tutar da Allah'ın bileceğine inanır. Tevekkülü tarif eden <gülüyor> kitaplar tarlaya tohumu saçar da bitirmesini, yetirmesini Allah'a tevekkül eder. Evdeki ambardaki gül gibi buğdayı götürür yazıya, yabana atar, bahsak ki Ekim böyle atarmış Allah. Allah'a tevekkül bu demek olur yavrum. Yani yanlış anlayıp da yan yatıp hak doğru olmaz. Bir misal vereyim buraya, ama Nasuh'a bilmen üstadımızın kitabından. Bir adam bir pınarın başında, sevidin başında oturur, orada hava alıyor, şöyle oturur. Bir topkal dinki geldi oraya. Vah, e, iki ayaklarını tuzla kırmış. O rızkını nereden bulur da yer ola diye düşünür. Misal, bir büyük bua, yani e, sığırların erkeği, o da gelir su içmeye başlar o kumardan, yukarıdan bir aslan gelir, bir tarafından girince, bir tarafından çıkar, oraya düşüyor yıkar şeyi, buğayı, topar diyor ki, imekleyerek varır, o etten geliyor, Allah Allah'tan kadar rızkı birden veriyor, Allah diyor, demek ki ben de odursam rızkını diyor, bütün o tamağını, bu kulunu hepsini atar, ibadete çekilir. Hatiften bir daha gelir. Der ki oğlum sen topal dilki gibi olma. Sen aslan gibi ol da çalış da senin artığını takıp kara yesin. Ne güzel aklın ölçüsü bu. Onun için diyor. ya var da böyle diyor. Topal dilki gibi oturma. Çalış. Çobala. Para kazan. işte fahri kainat Muhammed ve vesselam. ''Benim zamanımda fakirler hayırlı, ahir vakitte zenginler hayırlı olacak.'' buyurdu. Aman ya ne ikisi birbirinden ayrı olacak. Benim zamanımda fakirlik çok faydalı. ''Harbe buyurun.'' dedim mi, de, cihada fakir olanlar teste çıkıp geliyor harp meydanına. Çünkü ganimetini de isteği var kendilerde, yoksuz diyor, aç olmayacak. bir ilaç olacak. Onun için tez çıkıyor ama zengin olanlar ağır ağır, ağır ağlayaraktan, çocuğu arkasına ağlayaraktan böyle çıkıyorlar. Ben biliyorum ki fakirlik benim günümde daha hayırlı. Evet. Bu zamanında bir fakir olursa fakir olursa yüz taraftan ona yardım gelirdi. Akhir vakitte bir fakire bir taraftan yardım gelmez. Yani perişan olur fakir olanlar. Kör değerliğe çalışsın, iyisin. herkes çalışıyor diye kalbinden itirazlar gelir. Bunun için benim zamanında fakirler hayırlı diyorum. Ahir vakıfta da insanlar dinini parayla muhafaza edecek şekil gelir. Ben bunları hep birebire gördüm. Yaşadım da için söylüyorum. 50 seneyi biliyorum bu tarafa doğru. Bir zaman dediler ailelerin çarları yırtılacak. Peçeleri yırtılacak. Namusları onların da görünecek derler. Ee, bazı adamlar suçu tuttu, parasıyla ev ve ailesini çıkarmadı, kimseye göstermedi. Kayserde neler, neler hep böyle yaptılar. Onun için kardeşlerim, çalışalım, çabalayalım, Allah rızası için ilfağa gidelim. Burada size bir okuyacak şey yer açtım, dilim ha başka tarafa geliyor, onu okuyayım.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 bir günde yılkınlık gelmez. Böyle tat, içi tat dolu. Hadisi şerifleri öyle. Binlerce Mevlûd-i Şerif yazan oldu. Süleyman Çelebi'nin yazdığı Mevlüt. Dadını hiç kaçırmaz. Bir günde on yerde okunsa hepsini dinlen, lezzet alan Böyle büyük zatların, ve veliazatlarının divanı, Yonis'in divanı, Muhammed İlye kitabı, yazıcı olup hep insanı okurkena okurkena aşka kavuşturur. Bunlar aşkla konuşan daima devam eder onun şeyleri. Bak bu da devam ediyor. Evlatlarım, cemi halde edep, cemi halde ilim, edep, takbe üzere olasınız. Cemi halinizde ilim okuyun. Başka miktetten yetiştim, hiç Sonra i̇şte Kitabı okumayı biliyorum, yeni yazıyı biliyorsun. Büyük ilm-i, ilmi var. Ee, Hasan Bastı çantayın, onlar Nasuhu bilmenin tefsirleri var. Hasan Bastı'nın 40 kere 40 hadisi şerifleri var. Üstazımızın yeni yeni parlak, parlak kitapları çıktı. Onları sohbet kitabı edip bilhassa üstazımız okunursa rabıta kuvvetleşir yolcuğun konulara da devam edelim inşallah. Edeb edep bildiğiniz gibi değer Bütün tekkelerin üzerinde ah edep Yakama koyarsanız edep hakkında 45 dakika konuşmuşsun bu Konya'da. İbrahim bin Ethem'in 18 sene lütfen temas edin çocuklar duysunlar. İbrahim bin Etem Berih Padişahı. Allah'a şefatıla meail etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi bravul aziz. Pantanalı bir padişah, da bir gün damın üzerinde kap, kap, bir ses geliyor, ayak sesi. O ses neydi? Sonra bu pencereyi açtım. Eve getirdim. deve arıyorum. Aha <gülüyor> Allah Allah, deve damın üzerinde mi olur? Diyor. Deve damın üzerinde mi olur? Diyor. Deve damın üzerinde çıkar mı? Hiç akıl kabul eder mi? Deli misin sen? Ben de sana diyorum. Yatakta horul horul uyumakla Allah'ın rızası bulunur mu? Devenin damın üstünde olmayacağını biliyorsun da Allah'ın rızası, ulkuyla olmayacağını bilmiyor musun? Kalksan da gece namazları, teheccüd namazları kılsan, Allah'a boyun düksen, dizlerini çöksen, gözlerinden döksen, Allah, Allah desen olmaz mı? Sen bir lütfa sudan hal olunmadın mı? Bir, Padişah olmakla ne var padişahı, alem olmak, bir kulu sevdaymış, bir veliye bende olmak cümlede nalaymış. Bir veliye bende olsam olmaz mı da tuttum da de yani yatakta horul horul yatıyor da uzanı uzanı Allah'ın rızası bulacaksın diyor. bir geliyor ama hiç bir noktada tutuyor ama ibadete de alışkın geyin, abdestlanayım de namaz da geleyim diyemiyor, sabahlar devşinmiş böyle. Sabahına kırk e, kaftanlığı, kırk kaftanlığı e, cariye numarında kırk tane cimru cimru cimru cimru gerdanalıkları, arkasında e, tahtına götürüyorlar, gitmiş oraya oturmuş şişkin, ama kalbinde bir acı var gece çok zoruna gitmiş o söz. Erkanı devlet böyle toplanınca yara yara bir adam gelmiş yüzler büyükçe. Kendi başka bir hali var, selamün demiş, padişahın yanına gelmiş. Ne ya babam ne istiyorsun sen, ne demiş? kimsin sen demiş, neycesin benim kim olduğunun, e niye geldin, niye ettin, ana geldim demiş, han neyitmiş, han ne oturduyon gel işte. Oğlum kafan mı yok, bura padişah mı, serayi, ünvayını, deli gel, misin sen demiş, sen mi gelisin belki. Burası senden evvel kimin dedi, babamın oldu. Babam da evvel dede miydi, daha ceddi miydi? Biri gelip biri giden yere hamdiller işte çoba çorabını da dışarıdan çekmiş gözlerine bir aşiret alanına benzeriyor. Çıkmış gitmiş ama daha çok içerisinde dağlanmış. Padişah çok müteessir olmuş bu sözlerden. Çıkmış gitmiş. Kim olsa gerek bunlar kardeşim. Efendimiz diyor ki namun başından gezen İlyas Aleyhisselam bu gelende Hızır Aleyhisselam'ıdır. Allah bir kulunu irşad etmek isterse Hızır'ını İlyas'ını hep göndermiş biiznillah. Benim ıslah etmenim için ne hal geliyormusdur biliyor Yani bunları gör de ibret avsenliği ben sizlerden ibret alıyorum. Ben insan diyelim yani, keşke şu halimi beğeniyorsanız bu halim ile sizin gençliğinizi derseler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 Bir bir havan çıkalım da öyle. İbrahim binetin biraz panlimin şeyi geçsin diye çıktılar hava, çıktılar. Evet. Ayrı ayrı gözle düşünceli. İlla ki atın eheritinde atın eğerinin kaşı var biliyor Oradan ses geliyor inteba, ya İbrahim inteba oyan ya İbrahim. Allahu lahu lahu lahu lahu lahu lahu lahu lahu İntabak kable entente bahya İbrahim, ölmeden evvel uyan yoksa öldükten sonra uyanın ama boşa çıkar, doğuşan yamaca geçer. Sekahat bir boğazına çöker de gözlerin toka gibi açılır. O zaman bütün meftarlar şapır şapır şapır Esra'ilin er eline geçmiş. O zaman geriye dönmek isten, tövbe etmek isten ibadet etmek isten, kaza etmek isten, hiçbir günah yapmak istemem ama geçmiş, geçmiş vakit geçmiş. Böyle de deyince daha çok mütesir oldu bir geyik çıktı evine, önüne onunla İbrahim-i Geyik gelirken o kaldırdı vurma için. Geyik geriye döndü. Allah seni o oğlanak için mi etti İbadet taat etmenin için mi halketti? Lisan-ı kalm, sen de caiz buna lisanı hal ile olsa da caiz, böyle açıktan olsa da caiz dedi. Böyle deyince alttan aşağı ağlayaraktan indi, padişah elbiselerini çekti, çekti, kopardı o, o çengellerini. E, orada çobanı varmış, hepsini çobana verdi, geldi, bir kepenet bir takla giydi. Bunu soyunup da onu giyerken, semadaki milletler hep ağlaşıyordu, Allah Allah, dünya elbisesinin soyuldu. Ahmet el, elbisesini giydi, gitti Şabibi Belki hastalarına inisal etti. 30-18 sene odun çekti, dağdan yalın ayağı attı ilaç, omuzlarının başı yara oldu. Bir gün geldi de, bana hümet et dedi, edepsizlik oldu bu, hümet etti mesela. Kapılan kovmaya sebep oldu. uzun bunlar, uzun, çok uzun, diyorum ya 45 adıyla devam etmiş konuşurken. Dedi ki, hiç seslenmedi Şeyh'in şahsı bozuldu, çıkıp getirdikten sonra çığırdı, hatılı dedi ki, İbrahim geldi dedi, edepsizlik Ben oğlumdan osandım demek oldu, çekmeyeceğim demek istedi, bana daha himet ettirdi. Biz ettiğimiz mahsulun çapasının, suyunun vaktini biliriz. Kendine demeye hacet yok, buyurmuş edepsiz çocuklar da bizim Açık açık sünnete muhalif hareketlerimiz, kedebe muhalif hareketlerimizle nasıl olduğunu beyaset et, kalkılan kovuldu yeniden geldi, müşin kamil oldu. Bunu okuyunuz kitaplardan, yalnız edeb deyince hafırma geldi, takva üzere olasın, daima Allah Allah'tan korkasın, nasıl diyor, dün okuyoruz her gün bir şey, iki aslan altının arasında bir dilkinin korktuğu gibi Allah'tan korkacaksın. Cehenneme, cennete bir tecik kişi girecek derlerse Beynel-Halfi Reca olacaksın, inşallah Allah'ın affı çok ben olurum. Cehenneme bir tecik kişi girecek derlerse inşallah benim Allah'ın Allah cehenneme, belki benim o cehenneme girecek olan Allah'ın kasabı büyüktüğü ağlayacaksın. Beynel-Halfi Reca bu, bunun ismi bu işte. Onun için kardeşlerim, takvamızda kuvvetli olsun. Takvalar cenneti alada. Allah'tan korkanlar. Takvayı tehlil eden kitap var. Diyor ki, bir kimse diyor, kıymet ediyorsa Allah'tan korkmuyor. Takvası yok. İnsana suyu zannediyor, kötü zannediyorsa takvası yok. O kimsenin takvası yok. Hasetliği varsa takvası yok. Isyanı varsa takvası yok. Edebi olsa tekvâsı bitti yazmıyor, yazmıyor, yazmıyor, bazıları çok veriyoruz. Onun için tekvayı bu kadar göstermiş olalım. Sünnet ve cemaata mülazim olasın. Ehli sünnet ve cemaata daima kurda olasın. Anlayamıyorum ben efendim. Ehli sünnet ve cemaat ne? Yani e, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin ve sahabeyin ve sahabeyi kiramın yolundan gidenler ehli sünnet vel cemaat. Setetteneku ümmeti felâhûne ve sekûne fîrgâ. bir hadisi şerîf peygamberimizin ümmetin 73 fırkaya ayrıldığı 72'si ehli nar, ehli cehennem, müyüteciyi ehli cennet, bunu iyice anlayalım hepimiz, müyüteciyi. Babam bunu dedim mi korkardık biz acaba biz ehli cehennem miyik ya Rabbi diye. Oğlum, bizim turgamız büyük, büyük. Nasıl büyük? Aleviler, rapazılar, ciberiler, kadiyül meslekler, bunlar hep dalaler. Bir tecih ehl sünnet ve cemaat, Hazret-i Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan giden ve sahade-i kiramın yolundan giden kurtulur Allah bizi o yoldan ayırmasın. Bak ayrılmışlar. Solun, yolun sağını bırakmışlar da sola geçmişler. Karşımdan gelen vasayet çarptı mı suçlu sola geçen. Ve ashab-ı ashab yemin. ashabul yemin saltarak ehli cennet ve ashabu ı şimalime ashab-ı surayı, e, surada üç defa gelir bu ayet-i celileler. Onun için Allah soldan etmesin yavrum. Aşırı cığ, aşırı cı sağlar var. Ee, geçen Antalya'dan geldi birisi, konuştuk. Hocam işte bizim e, Sa'idi Nuri'si dediği o zaman hazatları kitaplarda okudum ben de okudum dedim. Ama bizim arkadaşların bazısı diyor Kur'an-ı Kerim'in üzerine diyor, o kitabı koyuyor. Kur'an'ı aşağıya alıyor, onu yukarıya alıyor. Ama bu aşırı sağcılık yani susadan girerken kırmızı işaretli mı yedikilmiş ondan da dışarıya çıktığından tatlamakla dönüyor. Allah cümlemizi korusun kardeşlerim. Onun için ehli sünnet ve cemaat doğru gelenler ve yoldan doğru gelenler sağa sola satmayanlar, Allah bizi cümlemizi muhafaza bulursun inşallah. O zaman Alevi ile ne ile ayrıldılardı. Şimdi şimdiki Türkiye solculuğuyla masluculuğuyla Yahudi beslemesiyle, şimdi işte bu kavkalar içinde bak Maraş'ta nede? Evet. Şimdi ise Alevi kavkası, şimdi ise Urk kavkası, kuş kavkası, ehli sünnetle del cemaata bir şey oluyor. Allah bizi ehli sünnetle cemaatten ayırmasın. Bizim yolumuz, iki ray demirinin üzerinden ahirete giren bir yoldur bu. Bu ray demirinin birisi şeriat, ikincisi tarikat yolu. Şeriat tarikatın üzerine şu vücut vakununu korsan Cennet'e kadar gider. Efendim sadece saygılarımız diyor, ya tarikatta niçin bir edepsizliğim olur, ya şeriatta niçin bir noksanım olur, Ciran makunları devirdi yani, ya. Dik dur sabah. Allah korusun yani çok tehlike yani de yeslenme ve yüzden. Eee vallahi mümin gider mi efendimiz? gitmez. Bir gerçeğe dahil bir makineye dahil lazım. Bir hut cihana dahil lazım. Hut cihanın halkasına canjangı baktın mı? Tıh istesen gider git. Tak yerine git. Ondan trenin yani yolculuğu yaptığınızda ilk-i tettah. Bunu denilen tettah. Aç yarabbi, yolumu aç yarabbi. Bütün mahlukat Allah'ı zikreder böyle. Ondan sonra Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, devam eder yoluna. Ama böyle Kıbray'ı verdin de, mi, gerideki vabında, kudur diye. Bakılmayanlar istasyon da ebedi kalırlar. Yani ebedi kalırlar. Onun için bir Müslüman, bir Müslüman, tarikatı aliyyesi yiyorsa, gün tarif ettim arkadaşlara Edeb Risalesi'nden diyor ki e, tarikata giren adam ekmeğinin içerisinde beyaz kovul balı koymuş da o sokumu yiyor gibi ibadetler değil de tatlı gelir, tarikatı olmayana kuru sokunu yemiş gibi olur. Ne namazından lezzet alabilir, ne sohbetten lezzet alabilir. Çünkü bal yok ona sokumunun içerisinde. Allah bizi tariqattan ayırmasın inşallah. Ya el-harifatü'l-hakiqat, haduman şeriat Tariqatla hafifat şeriatın hizmetçisi. Şeriatı hizmet ediyor. Şeriatımız hadir. Hadir. Onun için buralara girersem, kapılar beni de söyler, beni de söyle diyen çok sözler geliyor. Burayı da geçiyorum. Fıkı, hadis öğrenesin cahil sofulardan olma, fıkıh, hadis evren, fıkıh kitapları, büyük ilm-i dedim ya, onları elin al, namazın tarzları, vacipleri, sünnetleri, orucun tarzları, vacipleri, sünnetleri, haccın tarzları, vacipleri, sünnetleri, her hasılı fıkıha ait şeyleri oku, böyle cahil sofu olma. Efendimiz hepimize diyor, Efendimiz et yaşında bir intisadan oldun mu elip bağcını al elenger diyor. Kur'an-ı Kerim'in yüzüne okuyacak şekilde seni yani böyle taksıllı olursan üç günde Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliyorsunlar. 24 saatte Ömer Bey Büyük Millet Meclisi'nde Kur'an'ı 21 şartı da şöyle 12 saatte benler Ama bu diyor liseden çıkmış insan olacak diyor. Ortaokuluna bir günde ilk okuldan olanları da bir haftada Kur'an-ı Kerim'i okutmayı belli biliyorlar. Niye böyle cahil cahil Kur'ansız olanım? Bir kimse Kur'an-ı Kerim okur da dışarıya çıkar. Ne derim diyor? Allah'la konuşmadan geliyorum. Yalan Allah'la, vallahi Allah'la konuşuyorum. Yalan, ne bu diyor? Sözünde yalan diyor. Çünkü Kur'an okumuş, Allah'la konuşmuş gibi sevaba nail olmuş. Bunun için kardeşlerim, Fıkıh, hadis öğrenelim, öğrensinler diyor benim evlatlarım. Başka cahil sofulardan perhiz yilesinler. Tarikatın başına müder olmuş ama cahildir her. Bundan pehriz yedin, yanına yanaşmayın, sizi mehlekelere uğranır muhakkak ilmi olması lazım, alim olması lazım. Daha namazı cemaatle akılasın cemaat namazına devam edersin. Hastalığın, saygılığın, bir maniyin yoksa cemaat namazdır. Bak, çok tatlı olur. Allah rızası için üstazımızın yazdığı şeyleri size birer birer duyuyorum. Çok ama az söyle yavrum, az ye oğlum, az uyu yavrum diyorum. Yani tarikatta bunlar lazım. Az yemek, az söylemek, az uyumak. ya günü muaziye okuduk dün Teskinet-i Evliya'da bu diyor ki, saatin bu arasında söyleyin da duyulsun ya duyulsun, keyif almıyor. Az söyle, zikirden ötürü. Az uyu, az uyu, gece namazı, kaza namazlarından ötürü. Az ye, oruçtan ötürü. Kaza oruçları dok, elhami beybaldıkt, Muharram dıkt, Ashura Oruç tut da nefsin ölsün, ancak bu nefsin boynunu açlıkla büktüler. Kardeşim, açlıkla büktüler. Sen bunları hep duydun, ya, sana. Halibu Zülcelal bütün mahlukatı halk etti. Halk etti, siz kimsiniz, ben kimim dedi. Siz Halibu Zülcelal'sınız, biz de acıyız, bulumuk yarabbi dedi. Bütün mahlukat, içerimizdeki nefsi halk etti Allah. Sen kimsin, ben kimim, mi nefis dedi. Sen sensin, ben derim. ne farkımız var dedi. Yani sen, sensin, ben verim. De Firavun gibi, Nemrut gibi, Şabbat gibi kimselerin nefsi aynı bizim nefsimizin kardeşi olur. Bunu İslamiyetler için boynunu büktük de böyle itaat ediyoruz. Yoksa o olursan seni biter eder o. Allah şerinden muhafaza etsin. Amin. Halife Ali pek sen sensin ben benim deyince bin sene cehennemde yaptı. Çıkar sen kimsin ey nefisten kimim dedim. Sen sensin ben benim mi olacak dedim. Bin sene yine dondurdu. Sen herih cehennemde sen kimsin ben kimim sen sensin ben benim dedi. Ya Rabbi hesap. Ya Rabbi dedim. Sen, sensin sensin bu bana bu. Allahu Teala hazretlere açlık emretti. Buna aç aç kalma dedi. Açlık emri ver açlık emri verince Üç günü geçince Allah, sen Allah'a misafet, ben kulun ol, ne oldun yani nefis, Acre dayanamadım dedi. Onun için orucu farz Allah. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah şefaatine nail etti ya Rabbi. Cihattan geliyordu. Ya Ali, buyur ya Rasulallah. Küçük cihadı yaptık. Büyük cihada başlayacağız yani. Ya Resulallah Rusya ile Ramakay ile harb edeceğiz? Hayır hayır onlar da küçük düşman. Biz daha büyüğü ile harb edeceğiz. Aman Ya Resulallah nasıl büyük? Onlardan büyük devlet var mı Ondan büyük düşman var mı? Amerika gibi, Rusya gibi kimsenin ayağının altında ezilmek zor değil mi dedi? Yok dedi. Sen onları öldürürsen gazi olun. Onlar seni öldürürse şehit olun, 70 tane akrabana şefaat edeceksin, dedi. Şehitlikte böyle mükafatı var, dedi. Harbetmenin. Bunlardan daha beter diyor mu, Oğlum, duymuyor mu, dedi. <gülüyor> Kim o, dedi. İçimizde bu olan nefis. O nefis düşmanın var ya. Onun kafasını bükelim, dünyada elbara. Kafasını kaldırmayalım. Mühendisinin birisiyle Kayseret'e geziyordu. Hiç durmadan okuyor, çarşambalı Abdullah Bey, ne dedim böyle tersini çıkamadın gece? E, Nerede yattın mı o yandı arkadaşım vardı da. hayır o zaman çektim ya, Efendimiz'den diyor, bana efendim 10 bin nefsayı kelam ver, ne diye Abdullah dedim diyor, nefsim fırsat bulamasın, ben görüyorum da hanbalların yükü ağır olursa, çok ağır yukarırsa kadın, kız, kimseyi göremiyor. Çekil, çekil yoldan çekil, o yükü yerini yıkana kadar diyor. Kimseyi gözü görmüyor, gelin de dersim çok olsun da kimseyi gözünü görmesin diye aldım diyor. İbret diyor bunlar bize. Mühendis bey böyle diyor. Ben diyor, evet. ee, Hazreti Muhammed aleyhis salatu ve diyor. İsimimizdeki düşman öyle bir düşman ki, biz onu öldürürsek Gazi ekber olurum. O bizi öldürürse imansız öldürür. Nefsinin ardında ölenleri görmüyor mu kardeşim? Yani şuna şükretmiyor mu sen? Bu böyle bir meydis sene kabul etmiş için içine almış. Allah tanı hiç şükür gelmez mi? Içine? Namaz kılmayanları görmüyor mu? Oruç tutmayanları görmüyor mu? Sinemadan çıkmayı... Çıkmayanları görmüyor musun? Ailesi elin kucaklarına birip dans oynayanları görmüyor musun sen? Rahmana secde etmeyeni görmüyor mu? Baba bizim meslekimizde biz sigara içeni bile biz içeriye almıyoruz. Sigara içerse yine kabul değil. Konyalılar öyle demiş, ya ya da Hacazan Efendi, sigara içenlere vukaddeme dersi de vermiyor. Sigara neydi? Sigara içilir mi ne içilecek? O yoluna... O zıkın mi ağzına? Çünkü şeytan diyor bir gün geziyordu. Bu milletin imanını nasıl alacağım diye öyle düşünüyordu. Gençler yavruları yani siz gençsiniz yüzünüzüyle sığara iç ne deyince içme yok gibi. Onu içtin mi diyor. Vaktını mı diyor. Şeytan arıların ardına açmışlar diyor. Bir tütün getirmişler. Düşürüyor diyor. Arı mütemadene ondan çıkıyor, balların üstünü bırakıyor diyor, balı alıyor, arı Ya Bu milletin imanını almaya kötü iyi gelecek öyleyse diyor, ağızlarına bunların bir tütün vereyim, melekler dağılsın da ben ağzının içine gireyim, karnına gireyim de imanını almaya çalışayım diyor. <gülüyor> kendi beylümden, kendi su yolundan şeytan ettiriyor bu, ondan bitti. Fütün ondan bitti. Şimdi sizin aklımızdan soruyorum, görmediniz de ben gördüm bunları, bana çok inanımsız. Hiçbir hayvan merkebe kadar, yani eşek demek bizim aletimiz, doğamızdan beri tercih Merkebe kadar sığır, doğar, koyun, geçir, ya, camın sığır, inek bile yemez ya, merkep bile ağzına almaz kokular, bırakır. Şeytanın devrinden olduğunu bilir. Onu ekti, vişti, kıydı, içtiği içirtti, gavurlarla dostluk edeceğim değil ben onu da gördüm tayyareye bindiğimde kafir turistleri, bizim Müslümanlar, Müslüman dur da nasıl Müslümanlığa ya, kucaklıyor dostum, yerden kaldım görmedim dedi, böyle böyle olunca oradan geçiyor, şimdi bu günü hoca ağalar yani hoca ağalar içer. Allah diyor, nimet diyor burada benim nimet yavrularımı, bizlerimizi sevdiğim hepimizin nimet, apte sanede yenilir mi? Onu tuvalete giriyor da orada içiyor tuvalete oranın kokusunu hafifleştirsin diye Allah çok ben bu Hatta dair şey biliyorum bir nefsezik size konuştum bunu yalnız ikincisinde konuşayım da bu tehlikedir gençler için. Ee, Mevlana Celalettin Rumi Kuddisesir Rahul Aziz. Allah şefaatine naid etti ya içmez. Kayseri müderrisi de sığara içermiş. Harandı içmesin. Piyalil ulema delilun cuhala. Allah'tan korksun diye haberi gelirmiş. Evkelenmiş. Ayete bakmış bulamamış. Hadiste bulamamış. Doğru Mevlana'nın yanına katıra bilmiş gitmiş. Ee, Şah ve böyle otururken... Gözü yumruh, demişlerine demiş ki, Kayser'den bir bela geliyor bize bir hocaefendi geliyor. Şimdi geri gelmez, çatarsa belki Allah'ın kasabına uğrar. Evliyaları kırmak çok zor yavrum, tecrübe ettik biz ona. Allah velileri kırdırmasın kurban olduğum Allah. Tam belayı berzaktır o. Ben demiş, çekileyim halde tanıma ve hocaya hürmet edin, çok talebe okuyor. Oğlundan girin, sonra içerisine ateş verin, demişler bir bütçücük şey yaparsanız edepsizlik, çalışma reddederim siz demiş. Hemen geldi yine, o geldi sonra çatal kapıya. Ucuz yani, evlana, ucuz neredesin? Ucuz de O edepsine giremez o salakcaz. O olmuşmuşlar demişler. Buyur efendim, buyur buyur. Efendim hazretlerde sizden haber var. Misafirimiz geliyor. dedi. Ya dedi, Hemen koltuğuna girdiler, nerede çıkarttılar. Oturdu hani efendim niye dediler? Efendim efendim halvethaneye girdi. Yarın kuşlukla ancak görüşürsünüz. Böyle imkan yok. Panişah gelse de çıkmaz. Panişah Efendim halvethaneye girdi. Dedim ki gelemezler. Ama siz geldiniz. Bir sınavı orma giderim. Keser çay bir sırada canı sıktım diyor. Ateş getirdiler. Hemen girdiler. <gülüyor> <gülüyor> Sıkın olsun girdiler, diyor. Ütü geliyorlar. Tekke, hiç kimse tekke Sığara içmezdi bu adam, içti Şuraya yakılarını var, beni bir kişiye tesadüf etmedi daha sığar içen. Herhalde Hacı Hasan Efendi içmeyi sevmez deyilermiş, hiç içmezler. Yani içenler ağzından, elinden kokar. Lakin, kaldırıp da bir sığara içene hiç tesadüf etmedim. Bu millet iyiliğe çıkarsan iyi olur inşallah. Usul usul vahdet kurmaya çalışalım. Ondan sonra efendim, canı sıkıldı, çıgarasını işte yatsı yapıldı. Hemen yattı. Yatan yatmaz mahşer yerinde olmuş efendi, Hacı Kasım Efendi diyorlar. Büyük zat. Ondan sonra bakmış ki Mevlana geliyor. Yere gidiyorsun efendim demiş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ziyarete gidiyorum daha yeşiller büyümüşte de, tahtın üzerinde oturan Muhammed Mustafa demiş. Efendim ben de geleyim dedim diyor. Buyur. O da arkasından geliyor, vayi peygamberimizin elini ötüyor. Mevlana, Cenavet Dini, Rumi Hazretleri, Allah şefaatinden dair fırsat bulursanız ziyaretine gelin, çok muhterem bir zat. Açıktan bir o var, açıktan var önce misafirimden hoş geldiniz, sefer geldiğinde yediğiniz veren bir de Kırık Han'da valizi bir dastami var. Daha çok gezdimlerinde bunları ilk ilerlerinden gördüm yani. Allah şefaklarına nail etsin. E nasıl vardım, nasıl oldu, neler gördüğümü diyemem yavrum. Onlar gizli misli. E nasıl oldu efendim? E, oraya varınca, yani öpünce Mevlana'nın boğazını kucakladı diyor. Peygamberimiz gözlerinden öptü. Ya Mevlana, valisi enbiya oldunuz, çok ümmetimi kurtardım. Arab acaba bundan çok ümmetimi kurtardım, Embiyaların valisi oldum diyor. O şekildi diyor ben vardım diyor. Ona da elini uzattı diyor. Elimi okturdum çok da elini öptürdü diyor. Bir <gülüyor> kokladım diyor ama keyifle oldu içerim. Çok sevindimden diyor. Arkadaşlarım şu ara duyuyorsa oraya perişan yere oturttu mu şu Embiyalı? O anda duyuluyorsa oraya, şu an şey duyulmuyor mu oğlum? Ne? Ee, Arkadaşlarımız sık oturmasa ama yüze bakaraftan dinlemek daha tatlı olduğundan Arkadaşlarımızla da hasretleşiyor, Kayser ile mi gelmiş? Hoş geldiniz, sopağa geldiniz, sopağa getirdiniz. Peygamberimiz elini öptürünce yönünü verdi diyor ondan Hacı Basım ağzın fena kokuyor oğlum diyor, ağzım fena kokuyor diyor, yönünü dönünce diyor, ağlayaraktan kapandım Mevlana'yı bıçaklayıp gözünü öpüp de onun haklı olduğunu, benim haksız olduğumu bildim, ağlamaya başladım diyor. Şuradaymış, Mevlana kapıyı açtığıyla girdi diyor, hakikat hale vakıf oldunuz mu kardeşim Allah sizden yüz binlerce razı olsun diyor, nana diyor, ben edepsizlik etmişsin, tövbe ediyorum, beni irşada getirmişsin buraya, Allah razı olsun derim diyor, böyle diyor, günahıma tövbe ettim bir daha sigara ağzıma almadım. Müslüman sigara almaz canım, gırakı ne tübe tübe tübe, tübe satın aldın mı eline, İman diyormuş ki ben çıkayım da kafir olarak iç üstüme dökme, imanımın üzerine yok dökme. Siz gençsiniz ya neler gelecek başınıza, daha şimdi ne eğleniyorsunuz. Allah muhafaza etsin bir zinaya niye bozulacak olursa uç kurunu çizerken diyor Allah aşkına dur diyor iman ben çıkayım da imansız olarak ben zina ettim, ben tahammül edemiyorum. Bu iki şeye iman tahammül edemiyor arkadaşlarım. Ve zenzeleler bundan oluyor. Şimdi az söyle, az ye az uyuya gel Haftan kaç, aslandan kaçtık, lay gibi kaç. Yani insanlardan kaç, diyor, bir çay isim, var ya, sormasın, öyle bir bir teyiriz. Hayır, bir başımıza, Allah Çaydan da lafını Çayda erimekten da tatlı, denizden de tatlı, kırgırdan da tatlı, baldan da tatlı, detmezden de tatlı. Her şeyden tatlı. Allah için Yani bizim başlarımızda bunlar geldi, aç bir ilacı yedik. sonra paklaviyi getirmişler de şunu yedi, koydular. Bir murahaba haline geçilmişti. Herkes burnundan soluk alıyordu. Hiç kimsenin canı istemedi, mecliste o taklavadan bir tecik ısırma kaldı? kaldık kaldık bir hoş koku verdi. Çünkü o gelen cennet nimetiydi bize gelen fiyozat-ı Onun yanında balının ne kıymatı var taklavının ne kıymatı var filan yalnız evimizden çay içilsin diye sizlere ikram olsun diye izaz olsun diye duramıyor çocuklarımız diyor gençler çıksın da ondan sonra içsinler onlara şeker. Samimiz diyor ki yok babal yap fakir olmayalım, Çoğun gençler deyilsin arkadaşlarım diyor. Bak şu kitla ve mahveti, kaderler düştü, kırıldı. Böyle geçiyor buranın alemi. Allah bundan geri vayma yarabbi. Daha ilerlet inşallah. Hasta, halktan kaçın oğlum, hastadan kaçar gibi. Kalbi kasi kimselerin, kalbinin karası size ürker. Efendimiz diyor ki Ayasofya açığına biz namaz kılardık diyor. Namazımızı kıldık, gittik diyor, kelamı birgahındaydık diyor. Hacı Es'adi Erbil'i kuddise sirrahul aziz tepkenim diyor, Kostum şi'niydi diyor, şeyhiydi diyor. Birisi kardeşimizin orda kalmış diyor, neyse diyor, orda kalmış diyor. mevlül Şerif okunuyormuş, onu dinlemiş, mevlül Şerif'e gelmiş diyor. Efendim kalbimin zikri durdu, ne olduysa kalbimin Allah'a zikrediyordu, kalbim çalışmıyor dedi, diyor Hacı Esan Efendimiz'e. O murakabaya aldı diyor, murakabara baktı diyor. Siz Ayasofya'ya gitmişsiniz, kardeşleriniz gelmiş, sen orada kalmışsın. Mevlüt'te okunurken karşına bir kalbi fası, tarifat mümkiri adam karşındaymış diyor. Sen de mısın diyor. Onun kalbinin karası size hastalık vermiş de zikrini durdurmuş diyor. Mesela bu diyor: ha, Layma halbetinde ol, taze oğlanlarla görüşme, avretlerle görüşme, Hanilerle görüşme, aslarla sohbet etme. İsterlerse leresin ben aşağısın? O zaman okuyayım. Haydi lan çay getirin. Şu ortayı şöyle. Şöyle. açın bir. Şöyle, çay getir, sohbet. Açın ancak böyle.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 sağlık olsun, pişirenden de, yetirenden de, içenden de, içirenden de, Medine'den çayını gönderenden de. Orada müstazlarımız <gülüyor> gönderiyor çayı. Ha. İnsana orada çay içiliyormuş diye hikâyet gönderiyorlar abi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'in memleketinin çayını içiyormuş feyiz olacak inşallah. Ya çay içmişler diye. Efendim, çay içerken almışlar. Çaylar kaşıklar şık şık şık ediyor. Sohbeti var burada. Kaşıklar böyle şık ediyor. Kendi konuşuyor. Sohbet ediyor. da bir güzellik veriyor. Tabi daima halvetinde ol. Ayara karışma. Halktan kaç, aslandan kaçtıkları gibi kaç. Parçalamasın seni. Sadece akran azgının çoğu insanın. Dört düşmanı var insanın. Birisi şeytan. Avuz-ı besmele çektim mi çekilir gider. Birisi nefis. Az yiyip, az söyleyip, az uygun mu ilacı bu. Birisi nefis. Birisi akran. Akran bir yaşta olan...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 Efendimiz bazı kardeşlerimiz var selam verilmezdir. Kalbine dünyayı, muhabbeti put etmiş diyor. Puthanedeki insana selam verilmez ki. Bunun için en büyük tehlikede dünya muhabbeti. Şeytan da dünyayla e, muhabbet olurmuş emeline aldadırmış. Nefis de dünyayla elbirleri dünya. Akran da dünyayla aldadırmış. Yani sıkırbaz dünya. Dünya dediğimiz şu güzel dul kız, herkesin dostudur zaten, nefas. Yani hiç kimse o para ne Bir daha aile alamam öldürüm. Bir daha o tarlaya varamam, bahçenin elmasını, portakalını toplayamam. su sual senden sorulur, il olmalı kapışır geçer gider. Allah bizi ayırtırsın inşallah. Yavrum halenli, halenli. Kazancım halal olsun. Yani halal ta'an bildiğiniz gibi değerler. Haram olursa 40 paralık haram yediyecek. Yani cami, cüm cami, cemaat ile kılınmış, kabul olmuş namazla üdeşilecek 40 paralık. Bir tecik lokma haram boğazına gettiyse, gettiyse 40 gün amelin hap olur, amel hapul olmaz. Onun için Efendimiz'in çok büyük dikkat ettiği burası. Tam önünden, arkasından geçme ha diyor. Tangayla para alandan paranızı bozdurmayın. Pis parayla iyi parayı değişmeyin ama. Bizlere ibret için yeter bunlar çok bunun işidir. Şey. Şahin Ağa'da efendimiz mi yemekte yiyeceği Hızır Aleyhisselam'ın yeme, değil hem miktarı haram mal içinde. Taamın tümünün içinde bir hem ağırlığında bir dirhem ağırlığında haram var, oğlum dedi. Bu taam yeme diyor, Ali, Aleyhisselam geldi, kaldır bunu dedi. Bizim tayyvatımızda 3-7 nihayete 40 günde insan yeli olur Allah'ın verisi. Lakin bu dirhem miktarı, zevredeler haram olursa, 40 sene çalışsam bir adım ileriye atamam. Onun için helali, şüpheden perhiz edin ya oğlum, mola, haram mola dedin mi, de, bundan perhiz edin size Adem Aleyhisselam'ın gört vasiyetini söylerim ama vakıfta teyfim şeyi tükenmiş, ben içinde kalmışım. Ama Şit Aleyhisselam'ı çeviriyor, diyor ki, ya Şit şu gört vasiyetime sahip ol diyor. Peygamberden Peygamber'e duyur, Muhammed Mustafa duysun diyor, ona vasiyet etsin. Ahir vakttaki ulemaların hangisi bilirse cemaatına onu tarif etsin. Birisi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 Elhamdülillahi Rabbil âlemin ve zâlid dâimül Hacı Hasan Efendi kutlu yesse ruhu hazretlerinin kendi sesinden kalemdardan sohbetler sona erdi